Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Zümer Suresi 1-75. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53-59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer 71. ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, O'nun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başkasını veli, dost edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz Allah, onlarla müminler arasında bu şekilde ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı, içinden putlarını sevip, onları gündemde tutarak nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. Din yalnız Allah'ındır. İslam, kaynağını Kur'an'dan alan ve bu doğrultuda insanları yönlendiren bir hukuk sistemi ve ilahi dindir. Kimsenin onun üzerinde, uygulanmasında, hevasına göre tasarruf hakkı yoktur. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar. Her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki O mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah, ''Sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan sekiz çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde nutfeden başlayarak, bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir. Başkası değil. Mülk O'nundur.'' Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl ona iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz? Ayetteki indirdi kelimesi, yarattı olarak tevil edilmiştir. Bu ayeti kerimede genetik bir şifrenin projesi anlatılmaktadır. Bildirilen üç karanlık devre ve yer tıbben şu şekilde belirtilmektedir. 1- Döllenme ve hücre safhasının oluştuğu fallop boruları, 2- Kırk günlük doku, alaka safhası olan rahim içi. 3- Organ teşekkül safhası olan aminyon kesesi içi. Yüce Rabbimiz, kendisi bilerek yarattığı ve çözümünü ilme bıraktığı mesajı ta o asırda vermektedir. C'nin yer itibariyle de üç karanlık yerde gelişmektedir. İçten dışa doğru A- Aminyon zarı, içinde sıvı vardır, ısı geçirmez. B- Koryon zarı ışık geçirmez. C. Rahim duvarı zarları su geçirmez. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü O gönüllerde gizli olanı bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek O'na dua eder. Sonra Allah O'na katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman, evvelce O'na yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da O'nun yolundan, Sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm de ki sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Bu tehlikeli davranıştan sakınmalı ve böyle davranışta bulunanları da uyarmalıdır. Yoksa o sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, ahiretin dehşetinden korkan... Ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip, ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor, Ey iman eden kullarım, Rabbinizin emrine uygun yaşayıp, azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda tabiz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip, dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kılarak, ihlasla, ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a hariz kılarak, ihlaslı olarak yalnız ona kulluk ederim. Din, insanların keyiflerine göre değil, Yüce Allah'ın belirlediği, razı olduğu, ve Resulünün uyguladığı şekliyle yaşanmak ve hayata geçirilmekle Allah'a halis kılınmış olur. Müşriklerse Resulullah'tan kendi sistem, gelenek ve yaşantılarına uygun olacak ve onları değiştirmeyecek bir din şekli istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istekleri doğrultusunda hareket etmeyince bölücülük yapıyor dediler. Yüce Allah bu ayetlerle insanın neyi tercih edip kime kulluk edeceğini bildirmektedir. ''Siz de ondan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin.'' Yine de ki, ''Asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte, Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benim emirlerime uygun yaşayıp, azabımdan sakının. Taguttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da, Allah'a yönelenlere gelince, onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip, onun hayra vesile olan, en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Tagut, bir anlamıyla insanları kendine kul eden ve Allah'ın hükümlerini yaşanılır kılmaktan men edendir. Üzerine azap kelimesi, hükmü hak olan, kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, Kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık, onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan, üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir, Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Gökten suyu indirip depolayanın Hak Celle Celaluhu olduğuna dair 15. surenin 22. 16. surenin 10. ayetine bakılabilir. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabiliyet ve duygularını İslam'a açmışsa, O Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, O'nun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah'a olan sevgisinden dolayı kalbi İslam'a açılan kimse artık nura, aydınlığa, hidayete kavuşmuş kimsedir. Kalbi Allah sevgisiyle dolan kişinin hareket ölçüsü İslam olur. Onun elinden, dilinden, fikrinden kimse zarar görmez. Dünyalığı için çalışır fakat ahiret dengesini de bozmaz. Allah'a sığınır ve ona tevekkül eder. Her işinde, Nefsinin veya başkasının hoşlanmasını değil, Allah'ın hoşlanmasını, rızasını ön planda tutar. Bu kimseler, kalbini Allah'a kapatmışlarla asla bir olamaz. Kalbini Allah'a kapatmış kimseler, yine de içinde bir şeyin eksik olduğunu hisseder, hürmet edeceği, seveceği ve önünde boyun eğeceği bir şey aramaya koyulur. Bunun içinde taş, tahta veya nefsinin öne çıkardığı şeylerin önünde boyun eğmeye, ve onu yüceltmeye çalışırlar. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi. Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Çünkü Arapça, Kur'an'ın manasını en iyi ifade eden çok geniş kapsamlı bir dildir. Allah birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında, kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla, yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. ayet kerimede tek itaat edilen efendi Allah Celle Celaluhu, birbiriyle çekişen birçok efendi ise Allah'tan başka, kendilerine tabi olunan emir sahipleri köle de halk olarak temsil ediliyor. Elbette bire kul olmayan bine kul olur. Çünkü Allah'a tabi olmayan efendiler kendilerini rap durumunda görmektedirler. Böylece çoğalan rapler de birbiriyle çekişirler. Resulüm şüphesiz sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra ey insanlar şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Resulüm seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak garip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, O'nun bu zararını benden onlar giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar O'nun rahmetini alıkoyabilirler mi? Deki Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak O'na güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, Bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. 36 ve 38. ayetlerde müşriklerin tipik halleri sergilenmektedir. Mekkeli müşrikler, bir taraftan bütün mühim gün ve işlerinde, önlerine giderek tapındıkları putlarına kutsallık yani dokunulmazlık tanımakta ve bunun içinde onlara dil uzatmayın sizi çarpar. Ayrıca biz de yapacağımızı yaparız diye insanları korkutmakta bir taraftan da göklerin ve yerin yaradığını kim diye sorulunca Allah demekteydiler. Resulüm şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır. Ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte eceline kadar salı verir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Bu ayeti kerimede ve En'am suresinin 60 ve 64. ayetlerinde hem uykuyla ölüm hem de uykudan uyanmakla diriliş arasındaki benzerlik ve fark açıklanmaktadır. Uyku zayıf ve küçük bir ölüm, ölümse büyük ve şiddetli bir uyku. Uykudan uyanış hayata dönüş, ölümden dirilişse ebedi yaşayıştır. Her iki halde de insanın ruhu bir hayattan başka bir hayata geçmektedir. Aralarındaki tek fark... İnsan uykuda, rüyada bilinçli değildir. Fakat ölümden sonra yaşayışta yani dirilişte her şey onun için apaydınlıktır. İşte Kur'an açısından ölüm, yokluk, kayboluş ve bitiş değil, aksine bir hayattan başka bir hayata geçiştir, bir değişimdir, bir başlangıçtır. Kazanılan mükafatlara karşılık Allah'ın rızası ve cennet, Cezalara karşılık Allah'ın gazabı ve cehennem olan, dönüşü ve sonu olmayan bir dünyada yaşamaktır. Yoksa onlar ancak Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır, ancak O'nun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Nihayet hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah, hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında, eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların içleri bulanır, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler.'' ''De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin.'' Peygamber Efendimiz teheccüde kalkınca namazdan sonra dua ederken, ayette geçen bu ilahi vasıfları da anardı. ''Eğer yeryüzünde bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için, Elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman, ''Bu bana ancak bilgimden dolayı verildi.'' der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin, yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir.'' Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp, dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bu ayeti kerimedeki mağfiret kelimesi, bütün günahların affına delalet ettiği için usul ilmine göre mutlaktır. Nisa suresindeki ayetlerde ise şirkten başkası denmekle artık şirkle mukayyet kayıtlı olmuştur, hüküm ona göredir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Ömrün son anlarındaki pişmanlık ve çaresizlik halindekinin iman etmesiyle günah işleyecek gücü ve vakti kalmayanların tevbesi fayda etmez. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur. Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup Emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, Ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana, Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, and olsun ki sana ve senden öncekilere vah yolundu ki, eğer sen bire putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Ayet-i Kerime'de tariz vardır. Yani Resulullah'ın şahsında bütün müminler ikaz edilmektedir. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Ayeti Kerime'de geçen sağ el, müteşabih bir kelime olup, halef, sonraki alimlere göre Allah'a nispetle kudret kelimesiyle tevil ifade edilmektedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek. Artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka, göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek. Onlar hemen dirilip, ayakta bakınıp duracaklar. Vukuundaki katiyetten dolayı mazi olarak gelmiş olan fiiller gelecek zamanla tercüme edilmiştir. Burada bahsi geçen Allah'ın dilediği meleklerden maksat, dört büyük melek veya arşı taşıyan melekler ya da rıdvan melekleri, huriler, cennetin haznedarı malikle cehennemin bekçisi Zebanlerdir denilmiştir. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap amel defteri ortaya konulacak, Peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, ''Size içinizden, ''Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?'' diyecekler. Onlar da ''Evet, geldi.'' diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara ''Girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından.'' İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara size Allah'tan selam olsun tertemizsiniz artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirası yapan Allah'a hamd olsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki, arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerine hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında, Hak ile hükmedilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Neali Zümer Suresi'ni dinlediniz.